Thank you. Bir. Sesli Meram 313 Karşı Radyo 185 15 Haziran 2021 Salı Bir meram, bir arz hal ve bir durum taahhülü. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tüfler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti. Sesli Meram'ın kaydı Karşı Radyo'da başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar Düzenin var ettikleri ya da düzeneyin o mekanizmanın bizlere paylaştırdıkları biyopolitik bir yıkımın genel geçer değil, hala hazırda kalıcı bir suretini tanımlıyor ki nasıl olacak bu ülkenin hali meselesi üstüne. O akşam programda konuşacağız. Her şeyin çürümeye yüz tuttuğu bir yerde hayat boşluklardan ibarettir. Erk muktedir ve o iktidar pratiklerini güncellediği, her yana taşırdığı çürüme bir ülkede yaşatma imkanının sıfırlanmasını beraberinde var eder. Başamir ile başfaşistin ülküsü doğrultusunda aleni bir halde kusumsallaştırılmış olan kimlik atfedilen değerlerle birlikte bir uzamda kalıcı kılınan şey boşluklardır. Ne yana dönersek dönelim yeni ülke tiradı diyerek ortaya çıkan o ucube mesel artık bunca bariz bir düş kuramı iklimidir. Bu biçimde yaşamın köküne kibrit suyu dökülmesi gayresi bir sanda sıkıştırılmış bir tek orada akla düşen demokrasi edimi hali ve tavrının hiçleştirilmesi gayretleri süreyen bir meseleyken bedene zihne doğrudan müdahalelerle o boşluklar dört bir yanda var edilir, bir sabit kılınır. Demokrasi ediminde bir koca asırdır var edilen her tahayyülün enikodu ya da eksik gedik ya da kısa kalmış ya da duvara çarpan örnekleri var demiştir. Bugünün kurallara kaidelere çoktan nizam bir hayat imgesine sözüm ona ev sahibi olduğu zikredilen yeni ülkede tüm o hat eksiksiz savunulur devam ettirilir. Bir kez olsun bu sahanın kendi dilinin bütüncül bir biçimde herkesi kapsayan sorunları iş işten geçtikten sonra değil de doğrudan zamanda tam yerinde konuşulmasına mal olmuş. Ceraatin, cürümün, çürümenin evreleri o kadar çoktur ki boşluklar fark edilmesin diye her gün bambaşka ajandalarla çıka gelir E bunca açık bir biçimde boşluklar imal edilen, resmen gayri resmi seferber olan tüm mi şiddet mefhumu Uzak ötede değil de tam da güncelliğin sınırlarındayken geçici gündemler her neyi var edecektir kocaman boşluklardan başka sahiden. Bütünüyle mafya aktörünün var etmiş olduğu çeteleşmiş Türkiye gerçekliğiyle bir yandan da hakikatin ta kendisiyken o boşlukların ötesinde bir yaşatan yer bahsi söz konusu edilebilir mi? Aşağı yukarı 20 koca yıldır mekanizmaların başında duran bir iradenin bugün var ettiği tüm o cerahat kendiliğinden dökülmeye devam ederken hayat ne yana düşmektedir sahiden ama sahiden. Gözler önünde seri bir biçimde yıkımı bazeden, bir devi çürüten ve hamasi o sözlerin arasında yepyeni kırılmalara yol ve yön açan tahyülün, iki ay aşkın bir süredir ortalarda olan bir dökümanter, aynaların var ettiği benzersiz suçlara karşı sessizlikleri hiç müdürçünlür değildir. Mafya mafyadır, burası kesin. Onunla iş bitiren uyuşturucu ve silah ticaretinin insan pazarlarını, seks ve ötesindeki şantajlardan, algülüm vergülün bir halle geçiştirilen beslemelik diplomaların memleket sevdalılarından var ettikleri yağma, yıkım ve riaya bütünsellik karşımızdadır. Hayatın derin boşluklara rehin edilmesinin yolu böyle böyle açılmıştır ki iyi de kim verecektir hesabını? İyi de bu çürümeyle hangi ülke kalır? Var edilebilir ve geleceği taşınır ki nasıl? Ünlü mafya ya da ünlü münlü falan filan işte mafya peker Sedat, Sedat Lix de konuşmaya devam eder dün e, biz kaydı aldığımız gün pazartesiydi pazar günü öğlen saatinde evde çıktığı işte hukuk danışmanı ya da işte basın açıklamalarını gerçekleştiren arkadaş kimse onun eliyle duyurulmuştu kimileri gözaltına alındı dedi kimileri işte öldürüldü dedi kimileri işte şurada paketlendi buraya gelecek dedi hatta getirildi falan filan diye yazan da oldu Bizi ilgilendiren kısmı mafyanın ele geçirilmesi, yok onun şey yapması, bunu paketlenmesi, öldürülmesi falan değil. Ortaya serdiğim bütün çürüme hala o kaidenin içerisinde hani sözümü ona kenara attılar bu adamı. Ee, kenara atıldı ve pislik denildiği için ya da işte hani e, hiçbir alakası olmayan çoluğu çocuğu. Ve belki eşi bunları söz konusu ettikleri için, hakaretler yağdırıldığı için ve bunu bilerek isteği yaptılar, denildiler belki de bilemiyoruz. devletin hakaretlerinin karşısında ipini çekti adam ve her şekilde kendi kendini konuşmaya ve savunmaya gayret etti. Onun bizim abuk da ihtiyacı yok ama bu memleketteki çürümenin ancak ayağına basıldığında fark edebilmesi de çok ilginçmiş. Herkese öteki hain, düşman, mihrak, Şeref yoksunun şudur budur falan deyip de itham ederken ama güzel kardeşim ayağına sıkarım. Aman güzel kardeşim seni de benzetirim falan yollu minvalli hediyeler şunlar bunlar hani paket servisler kendileri de yapmışken. Uyuşturucu trafiğinden tutun da işte kendine yakıştıramadığı ya da kim, kimlik olarak görmediği insanlardan e, bedeller talep etme ama burada yaşamak istiyorsan şu işte diyeti ödemen lazım. Şu fidyeyi bize vermen lazım bilmem nelere. Bir sürü akçeli iş bu akçeli işlerinin ancak köşeye sıkıştırıldıktan sonra fark edilmesinin rezilliği. Neyse dediğimiz gibi işte pazar günü şöyle oldu böyle oldu ama onu aldılar ama şunu paketlediler şöyle oldu böyle oldu falan derken gece yarısı pıt açıklama geldi. Ya da açıklamaya var edildi bana bir şey olmadı. Yetkililerle görüştüm ve yoluma devam edeceğim kararını duyurur ve işte gecenin bir yarısı falan filan yazar bunları. Tabii ki gecenin bir yarısı yazdığı için de e, şahsa hakkında interne, interpol kararı olmadığını bildirir. Ülk, ülkeden ayrılmamda ya da ülkede kalmamda herhangi bir sorun olmadığını iletirler. Aydınlık Gazetesi'nde de yazan sat timlerinin ve mit timlerinin yaptığı operasyonlarda yakalandığım bahsi doğru değildir der. E, Süslü sülüye benim ahiretliğim Denim Mehmet, Pelikancılar falan filan. Zebatın tamamı. Bizde söz namus. Eğer ölmez de sağ kalırsak hikayeyi tamamlamaktan da geri durmayacağım. Tabii ki bu süre zarfında eğer gereği yapılmazsa yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerim de olacak. Beni sevdiği için dua edenleri, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarımı, aileme, illi dilek dileyenleri, kalbimle teşekkür ederim falan filan yazmış. Bir umuttur yaşamak. Hadi bakalım. Yeni sezerliksi ortasında hatta bir iddiası vardı işte biraz Ahmet Çeç tipin var ettiği direniş hattını konuşacağız ama Veysel Ateş denen Mendebur'un var ettikleri ve hani Haber Türk'ün Ufuk Güldemir'in kemiklerini sızlatan suretinin de aslında neye dönüştüğünü de görebilmemiz bizim için yeterince artar bir seviye. Bu çirimin içerisinde yol mu kalır istikamet mi olur bilmiyorum. Fear Base, Better Days tabasına mıştık Amerika'yı uzanmak Basics Recordings'tan açılmıştı. Sıradada yine Fear Base var Until the End, Hemen arkasına Think, Dub Records'dan, soft hall parçasıyla karşı radio doluydu. İzmir'e devam ediyor. Tabii ki e, bir doluda gümbürtü meydana geliyor. Bu arada titreşim ve yayılım var. Bir anetten aktarayım. Ahmet, e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı katıldığı televizyon programındaki eleştirileri nedeniyle Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Çık hakkında iki ayrı soruşturma açar. Ee, Şık'ın Pe Peker videoları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdiği Medyascope'daki yayınında bana hep devlet katil demiş adam deniyor. Evet devlet katil kardeşim. Şimdi bana bunu söylediğim için kazanlar. Sedat Peker'in devletin katil olduğunu anlattığı videolarda aa öyle miymiş diyorlar ya da alkışlıyorlar. Evet Türkiye'nin devleti katildir bu kadar. Tıpkı dünyanın diğer devletlerindeki gibi. En ileri demokrasilerin örnek alındığı ülkelerin tarihinde de Kolonizasyon sürecinden ellerine bulaşmış ve ne kadar iyi kasalarda çıkmayacak kan vardır. Bütün devletlerin tarihi kanlıdır. Türkiye bundan azade değil ki der. Ve Tele1'deki yayında da bu bahisten açar. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın der. Ve bunun için soruşturma açılır. E, Euronist'ten aktarayım. MHP başkanı başfaşist devlet boyu devrilesiçe bahçesiz. İşçi partisi milletvekili Ahmet Çık'ı hedef alır onun yeri meclis yıldır mezarlık olurdu der katil olsaydı devlet bir gözdağını hizaya çeker tıpkı işte mafyanın hani mafya mafya deyip bok attığımız peker bunlardan daha latif daha e, hani sevimlilik değil ortaya karışık da değil direkt hattına ve mücadele ettiği kesimlere konuşa geliyor ama gelin görün ki baş faşist iktidarın ortağı Kalkıp senin yerin işte biz katil olsaydık şöyle olsaydı meclis değil de mezarlık olurdu diye buyurabiliyor. Bütün bunlardan sonra gözler a yemeğe çevirilecektir. İşte şunu yapmalılar bunu yapmalılar deyip HDP'yi de araya sıkıştırıyor. Bir teviye basmak alıp cümlelerle bir menzildeki hayatiyet bahsi ayaklar altına alır. Ve bununla kendi yönünü ve yordamını şekillendirmeye gayret eder memleket. Ama bildiğimiz anlamda bu cürümedir bu Hayatta yeni boşluklar oluşturabilme ailesidir. Ahmetçik de kendini savunur. Gazete Karınca'daki son repliğinde yani son yazdığı uzun metni kendi sitesinden paylaşmıştı. Gazete Karınca'nın aktarayım. Onca eline kan bulaşmış ülkenin ifşaatinde devlet karanlıkları örten hak arayanları ezen bir kalkana dönüşmediği için de umutlarımız olan bir gelecek için konuşuyorum, çabalıyorum ve var olmaya devam ediyorum. Gücün istismarına, yaşamların sömürülmesinin değil, herkesin kendini ifade edebileceği bir gelecekte yurttaşların hayallerine aracılık eden bir devlet tasavvurunda buluşmak üzereler. Bu ipşaların iktidar birleşenleri içerisinde bir huzursuz kaynağı olduğu ne kadar gerçekse, huzursuzun sadece kire bulaşmış olanların tehiri olacağı korkusundan öteye gitmediği de o kadar gerçek. Ancak iki büyük denetleme mekanizması yargı ve medyanın İktidar kontrolünde olduğu ve iktidar denen mafya yapılanmasında herkesin suça bulaştığı hesaba katılırsa kimse kimseyi satamayacak pozisyonda olduğu gerçeği de tüm çıplaklığıyla karşımızda duruyordur Ahmetçik. Ahmetçik bir hatırlatma merdini ortaya koyar. Gazeteci olarak ve en önemlisi bu saha içinde yaşamaya devam eden bir yurttaş olarak sorumluluğun her ne olduğuna dikkat çeker. Hiçbir ilave söze gerek kalmadan yıldırı tahakküm tehdit ve linç döngülerinde bir o yana bir bu yana savrulan ülkenin gerçekliğinden vurur. Amecik var edilmiş o düzenin çetelerin birlikteliğinden kotalanan ülke bahsinin bir hakikat değil doğrudan bir uçurumun ta kendisi olduğunu da bildirir. Anlatılanlar, yaşatılanlar ortadayken hedefi bilerek ya da isteyerek başka yönlere çekenlerin karşı bir sorumluluk bildirgesi kaleme alır. Pek çok yerde suskunluğa rehin edilmiş olanların menzilinde konuşmaya, düşünmeye, hakikaten hesap sormaya daha kaç zaman vardır ki bu genellendirmeyi ya da geneli gözümüzün önünde konuşabilirim. İsmi lazım değillerden birisi e, yazar işte yönetim kurulu e, olayı el koymuş. da Habertürk'ün genel yayın yönetmenlerinden Fatih Altaylı, Sezgin Baran Korkmaz'ın ve Ateş'le Ateş ile ilgili olarak kendisini aradığını bildirir. Altaylı der ki Veysel Ateş e, tehdit ve şantaj iddialarıyla 10 milyon euro istedi bir ekip adına aracılık yaptı dediğini aktarır. Çünkü çakma gazetecidir e, Veysel Ateş. F.A.T. da babamdan kilise kaldı diyebilecek kadar bir Sünepe e, kendini gazeteci olduğunu zanneden bir zavallıdır. Bir de yanında ablası varmış. Abla da herhalde Sevilay Yalman deyip yazıyorlar, çiziyorlar. Bilmiyoruz, göreceğiz. Bu kadar. Millet açlıktan intihar ederken sen tehdit ve şantajla Ahmet Sezgin, e, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istedin mi? diye soracak bir savcınız yok mu? Hukuk sadece muhalifleri sindirmek için mi aklınıza geliyor deyip Adalet Bakanı sorar Ayşe Acar başaran HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Batman Milletvekili inanılmaz inanılmaz inanılmaz derken inanabildiğimiz ve artık çok rahatça es geçebildiğimiz bir mesele karşımıza çıkar ve Bunların hepsini yeküne vurduğumuzda artık bir Türkiye prototipi de karşımızdadır. Hani o Türkiye prototipinde nereye varırız ne olur şuraya mı gider buraya mı gider belli değil. Ama eline kan bulaşmış devletin aslında gerçekliği de karşımızdadır ki buz gibi ortada olan bir hakikat var. Yıkım her yerdedir. Trink, Kohl's Stop Hemen arkasında Ben Samscape, Bronx Jazz, Liquid Lab etk etkisiyle biraz daha farklı tonlarda ilerleyeceğiz. Seslim eramdayız. Burası karşı radyo. Sesli karşılarda da de devam ediyor. MLSA ya da Media and Law Studies Association. Türkiye 14 Haziran haftasının gazetecilik ve ifade özgürlüğü davalarını duyurur. 15 Haziran Salı Ali Canoğlu'da Olcay Büyüktaş, Akça, Ayşe, Kara ee, davaları var. 17 Haziran Perşembe'de Oktay Can Demir ve Hazal Ocağın duruşmalara söz konusu terör suçlaması ile yargılandıkları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Alper'in haberini de açtığı için de Hazal Ocağı 200 bin liralık Hatta davaları görülecekmiş. Onları duyuralım. Bu arada Büyük Dünya Liderimiz şeysimizin dünyanın baş teröristlerinin Joe Biden'la yaptığı toplantıda nihayetlenmiş galiba. Ne konuştular ne ettiler belli değil ama Afganistan'da bir süre daha Mehmet göreve devam edecek galiba öyle görünüyor. Yani Türk Mehmet nöbete devam edecek ve bunun arasında çıkar ilişkileri. F-35'ler, S-400'ler, bilmiyorum neler. E, biz onlarla beraberiz. Şunlar bizim kardeşimiz, bunlar bizim kankamız. Daha bu arada e, bir yönlendirmeyi bile yerine getiremeyen ve bunu beceremeyen bir insan evladı var. Neyse. Başa Başamirdir yapar deyip geçiyoruz artık alıştık bütün bu çürümeye. Ee, ne diyorduk bu Biden görüşmesinden orta sonra ne çıkacağını nasıl bir Türkiye'ye varacağımız da belli değil zaten her günü ayrı muamma. Ama Fatih Altaylı denen Nesner gazeteci olduğunu ilderden vatandaş işte Sezgin Baran Korkmaz'dan sonra konuşmaları kaydını alır köşeye. Bu da der ki işte bunlar böyledir o pazarlık etmiş şunu yapmış bu bunu yapmış. Ben de bu keşke baştan yalan diyebilseydi Veysat Eşit hala kefil olmaya çalışıyor. O satırları yazmaktan hiçbir yer, yerinde olmak istemedim. Bu işe müdahale olmaktan hayatımda tanışmadan Birinin iddialarını muhataplarına sormaktan utanıyorum. Keşke başkalarında da bu duygu olabilseydi deyip kestirip Zaten en fazla yazacağı dur. Sedat Peker de direkt dang diye konuya girer. Gazetecilerin yüz karısı Veys Ateş senin namusun yok mu? Lan senin şerefin yok mu? Çıkıp açıklasana Süslü Süleyman'la Sezgin Baran Korkmaz'ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz'dan avanta istemedim desene. Namusun yok mu senin? Hepinizi önce hasta edip sonra tedavi edeceğim yazar. Süslü Süleyman sana söz veriyorum. Senin yüce divanına yargılatacağım. Seni rezil rüsva edeceğim. Anadolu adiyesinde ortak çalıştığın savcıları o savcıların çocukları üzerinden yaptıkları serveti bir bir anlatacağım. Seni mahvedeceğim. Süslü Süleyman Eski il müdürü Mustafa Çalışkan Bey'in yolladığı Emniyet Müdürünü Mustafa Çalışkan Bey tayin olduktan 20 gün sonra istihbaratta sorumlu ile Emniyet Müdürü yardımcısı olarak İstanbul'a nasıl getirdiğini, Anadolu Adası'ndaki sana bağlı savcılar ve İstanbul'daki istihbarattan sorumlu il Emniyet Müdürü yardımcısı ile Todex operasyonunu nasıl yönlendirdiğinizi, yeğenim ve oğlum vasıtasıyla bu şahısla irtibat kurup yurtdışında bu paranın büyük kısmını nasıl aldığınızı da anlatacağım diye bildirir ve keser atar. Hani öyle bir çark ki ne paranın haddi var, ne paranın hududu var, ne kim kimin eli cebinde, kim kimden ne çalıyor belli değil. Her şey bir yalan, her şey biri üstünde. Tabii ki bunlardan önemli bir kısmında başamirin de haberi var. Ama vatan millet Sakarya ezanlar susmaz, bayrak inmez, şöyle olmaz, böyle olmaz, bir karış çakılımız yok verilecek falanlı filanlı yazıp yazıp dururlarken aslında kendi ceplerini ee, bir biçimde yağmadan kaptıkları payları iç etmeye devam ederler ve bununla da hani övünürler resmen övünürler işte millete vatan millet satarken hani aç karnını doyuramayan insanlar intihar etmişken pandemi sözüm ona geçti gitti diyoruz ama daha bugün işte 700 bin aşı yapılabilmiş ancak ha, bu çok önemli çünkü o sağlıkçılar olmasaydı bugün ağzımıza sıçılmıştı ee, belki Hindistan belki Brezilya Hiçbirinden olmasak bir İtalya, bir e, İsmanya halindeydik. Yani onlar olmasaydık. E, bunu da düşündüğünüzde şükür ki kurtulabiliyoruz. En azından bir ümit. Yani hani burada yaşasan ne olur, yaşamasan ne olur modu da devreye giriyor ama bu memleketin hakikatini söz konusu ettiğinizde işte ancak birilerinin fark edip de hani Fuat Avni yakıştırması yapıyorlardı Sedat Peker'e. Hiçbir alakası yok yani hani olan istihbarattan damıttıklarıyla kendi bildiklerini birleştirdiğinde yalana ihtiyacı olmayan bir temsil karşımıza çıkıyor ki belki de böyle mafyalarda varmış yani deyip işte yıllar sonra o astığım astık kestiğim kestik bilmem gazına gelip işte insanların kanını akatacağım onunla duş alacağım falan diye bir manyaktan bugün hakikat anlatıcısı yolunda ilerleyen hani hakikat anlatıcısından ziyade hakikatle ilgili devletliği, Amiri işte ne bileyim sistemi zorlayan bir temsili evrim de hiç de zor değil değilmiş yani ee, ama şaşırtmıyor çünkü Türkiye'de işte Veys Ateş gibi hukuk satanlar işte HDP'ye hiza bildirenler burada terörist eğer yok falan filan diyenlerin esas terörist olduklarını kendi gözlerimizde görüyoruz müştereklerimizi talan edip birbirlerini yerken bile e, Ellerini kan bulaştırıp işte rantiyeden milyarlar milyonlar milyonlar milyarlar o toprak senin bu toprak benim orada indir burada kaldır burada şey yap burada iç et burada götür burada sessiz kal burada eyvallah de diye diye diye diye ayakkabı kutularından ne hallere gelmişiz ki ayakkabı kutularında işte biliyorsunuz başamir ve şürekasının evladının işte bu kutuda biraz fazla para kaldı onu nereye götür onu bacına götür onu bacına götürme onu oradaki bilmem neye götür hatta şurada bir villalar var oradan 4-5 tane aldık mı para da hiç olur falan hadi Amerikan istihbaratın işiydi hadi Mossad'ın işiydi hadi bokun işiydi hadi püsürün işiydi ama işte onlarda nasıl unutulduysa da unutulacak gibi geliyor çünkü en ufak bir savcılık hareketlenmesi yok en ufak bir söz veren sorgulayan kimse yok en ufak bir biçimde şu bahisteki Veysi Ateş gibi kendini gazeteciyim diyen kriterlerim var falan filan deyip de ekranın ayar verip duran mendevurun önde geleni bir şarlatan doymak nedir bilmez bir yağmacı olduğunu bugün bir kere daha teyit etmiş olduğumuz bizzat iddialara karşı hala nasıl insan içine çıkabiliyor kendileri meçhulken nereye anlatalım nesini anlatalım nasılını sorgulayalım öyle bir çürüme ki Öyle bir badireler içerisinde nasıl olacak bu ülkenin halidir sorgusu duruyor ki hani bu ne rakı masası çözer ne bira masası ne işte kahvehane ne bilmem ne ne bilmem ne. Meclis bile boka sarmışken herkesin gözünün önünde iç etmeler devam ederken hayat mayat kalmaz arkadaşım zaten anormalliğin ortasındayken bizi aşı da kurtarmaz bu gidişat böyle giderse. Sesli meramdayız, karşı radyodayız ve anlattıklarımızla rahatsız etmek için buradayız. Ben Soundscape Situations, arkasına Inner Self, Dark Light, Smoothing Groove'dan gelecek. Devam edelim. Simeram'da son düzlükteyiz. Ee, bu haberleri işte Peker içerideyken dışarıdayken şunu yaparken bunu yaparken emri olur. İsimli zat haberleri paylaşır. İşte ee, 40 yaş üstüne mesaj gönderiliyor. 40 yaş üstü çekirdek kahve alalım mı falan filan. İşte dalgasını geçer ama bir yandan da hakikatlerden küçük küçük detaylar da verir. Sedat Peker'den ne öğrendiyse. Kedicik uzmanı Cem ne yapıyor? Cem küçükten bahsediyor. Kendisi için bayağı tedirgin diyorlar. Aldığı avantajlar açıklanırsa yine fakir yapana yapmaya devam eder mi diye. Gece Clubhouse'da konuşulacakmış. Öyle diyorlar diye yazar. Ne güzel. Buranın yurttaşı olmasınız aslında şen şakrak bir tımarhane. Onca eline kan bulaşmış. Rantiyeden iç edilmiş milyonlarca lira dolar. Şu bu milyarlarca lira. Şu toprak bu arsa iki can ve canın ta kendisiyken. Taiden de kaç zaman vardır sorgulamaya düşünüyor musunuz? Bütünüyle başkalaşmış, her şekilde çürümeye namzet kılınmış, aslında çürümüş bir sahanın kendi yiğinden ortaya çıkmadığı afaki deniz saryası gibi her gün bir şekilde görünür olan karanlığına karşı ne yapacaksınız? Yaşam afaki bütünüyle kuşatılmışken imdat çığlıklarını duyuyor musunuz? Hakikati sorgulamaktan başka bütün bu karanlığa ses vermekten gayri bir yol, yordam, çıkış taahhülü yok. Biliyor musunuz? Denetim, gözetim ve tahkim toplamlarındaki bir ülkeden Boşluklara reyin edilen her boşluk bir kere daha bedene dönüştürülen, bedele dönüştürülen bir düzlemde şu iklimde hayatın geri kazanılması meselesidir ki nasıl olacak bu ülkenin hali kendiliğinden değil topyekün karşımıza çıkandır. Düşündüğümüz ya da gördüğümüz ya da duyumsadığımız ya da fark ettiğimiz üzere hani pandemi süreci biter, müsilaj süreci başlar, müsilaj süreci biter. Genellendirme ve işte yeni Türkiye şablonu ortaya çıkar. Bir normalliğe değil bir anormalliğin tam da ortasında yaşarken ne zaman kalp burusunu fark edeceksiniz, ne zaman uyanacaksınız esas meselemiz o. Rahatsızlık verdiysek ne mutlu bize. Seslimeram.tumblr.com, KarşıRadio.com ve SoundCloud.com slash KarşıRadio adreslerindeyiz. Inaself.U ile veda edeceğiz. Smooth and Groove'dan bu haftanın vedası olacak. Bağsız, bağımsız ve bağımsız seslerin güncesi sesli meramdaydınız. Karşı radyoya bize bu imkanı verdiği için.